Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsa efendim? Hamdursun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim, ellerizle öperiz. Teşekkür ederiz. Efendim Seher Genç, Malatya'dan Esselamu Aleyküm Muhammed Hüseyin Hocam. Beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Can Efendim'den bir selam merhem olmuştur kanayan yarama. Özür dileriz izleyenlerimizden. Efendimizden bir selam merhem olmuştur Kanayan yarama hasretlerlerinden öpüyorum Dahi ayaklarına eğiliyorum Beni de götür sultanımın Rabbine Beni de götür cananımın gittiği cennetlere Beni de sürüklü peşinden Yarenlerin yarelerim kanasa da Aldırma o nefese kavuşmaktır muradım Kervanında en zayıf halka olsam da Ümidimi gene senden almışım Binlerce tövbemi bozmuş olsam da gel demenle can efendim hangi soruyu sorsam bendeki çiğliği pişirir bilemedim daha çok yeniyim sizi tanımakla ama binlerce yıldır hasretlik hissetmekteyim ve dahi sizi binlerce yıldır tanıyor gibiyim çünkü siz bizi tanıtıyorsunuz ne günahların ne günahların bizi çevreledi çevrelediğini biliyorsunuz siz anlattıkça başım yerden kalkmıyor acaba diyorum Allah bizi affeder mi Af edeceğini söylediniz. Ümidim, ümidime ümit oldunuz. Efendim sorum şudur ki Allah kulunu affettiğine dair işaretleri var mıdır? Varsa bunu gönül dünyamızda nasıl anlamalıyız? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Esaratu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Vila Jemil İmbiayi ve Müstalim Vila Jemil İuliayi ve Alhamdulillahir <gülüyor> Rabbi Alalimi kardeşimize selam olsun Marahtadaki kardeşlerimize de selam olsun kul tabe edince. <gülüyor> Önce imanından dolayı Rabbinin kendisini affettiğini, mağfiret ettiğini anlayıp buna iman etmesi gerekir. Çünkü Rabbimiz kendini tanıtırken öyle buyurdu. Senin Rabbin Tevvab'dır. Tevvabur Rahim'dir. Gafurur Rahim'dir. Gafardır. Gafurdur. Kulü tevbe edince Mutlaka tevab ismi tecelli eder. Mağfiret dileyince gafur, gafar ismi tecelli eder. Bu bütün kullar için böyledir. Yeter ki tövbe etmiş olsun. Bu arada bir şey tatması gerekiyor mu? Elbette ki. Eğer tatmadıysa o tövbesini, istiğfarını bir daha yapması gerekir. Ya Rabbi sana döndüm. Şu yanlışlarımdan vazgeçip sana döndüm. Daha önce bu yanlışlara dönmüştüm. Şimdi sana döndüm. Dediğinde mutlaka Allah kulu kendine döndürür. Kul döndüğünü anlar. Beni magfret et dediğinde evet. Allah'ın kulun ben seni magfret ettim. Günahını hiç olmamış gibi evet, sildim. Sana muameleyi böyle yapıyorum. Bu manevi hali tatması gerekir. Eğer tatmadıysa yani Rabbim beni mahfiret etti demediyse bir daha tövbe edip bir daha istiğfar etmesi lazım. Allah'ın vaadi var. Kul eğer tövbe ederse istiğfar ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Onu mahfiret eder. Rabbine güvenmesi gerekir. Allah'ın isimleri kulu için tecelli ediyor. Çünkü o Rabbini tanısın diye. Yoksa Allah hiç günah işlemeyen kullar da yaratabilirdi. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz ve selam? Eğer siz hiç günah işlemeseniz Allah sizi giderir. Sizin yerinize günah işleyip tövbe eden, istiğfar eden kullar yaratır. Neden böyle? Çünkü Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi gerekir ki, kul Rabbini tanısın. Gafur olduğunu, gafar olduğunu, tevab olduğunu, afu olduğunu tatsın. Rabbini tanısın. Tanısın, tanıyıp sevsin diyedir. Eğer biz bir yanlış yaptığımızda, karşımızdaki eğer bizi affederse, hiç olmamış gibi muamele ederse onu severiz. Ona saygı duyarız. <gülüyor> büyük durduğu için günahımızı yüzümüze vurmadığı için hatta olmamış gibi muamele ettiği için kendi üzerimizden Rabbimizi tanımamız gerekir Rabbimiz bizi affedince, mahfiret edince ona olan sevgimiz yakınlığımız artıyor, onu tanımış oluyoruz, isimlerinden tanımış oluyoruz çünkü, eğer Rabbimizin muradı bizi, bizim onu tanımamızsa bu durumda tövbe edince, istiğfar edince ne yapar? Evet, affeder, mağfiret eder, kendine döndürür, kendine çeker. Ona olan muhabbetimiz artar. Evet, bunu tatmak gerekir. Bunu tattığımızda anlarız ki, gerçekten tövbe etmişiz, istiğfar etmişiz. Eğer bunu tatmadıysak, biz gerektiği gibi istiğfar edemedik, tevbe edemedik demektir. Tevbemizi onun için bir daha yapmamız gerekir. İnşallah kardeşimiz bunu bütün şiddetiyle tatmıştır. Hamdolsun. Efendim, devamlı serginç Malatya'dan bir de gece yarısı Allah'ın el müteal ismi cellesini zikrederken <gülüyor> uyandım. Yani uyandığımda Fa-ya-Muta'al diyordum. Bunları soracaktım. Bununla beraber bir nazarınıza, bir selamınıza muhtaç bu acizi sevindirdiğiniz sevindirirseniz Şükrüme karşılık bulacağım inşallah. Sizi çok seviyorum canım efendim, canım babam, canım mürşidim. Beni de kabul ettiğinizi söyleyin ne olur. Ellerinizden sevgi, saygı, hasret ve muhabbetle öpüyorum. Sizi bize bağışlayan Rabbime hamdolsun. Dahi kardeşlerimin hepsine selam ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Cümleniz Allah'a amenet olunuz. Eslam Aleyküm <gülüyor> ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun. Elbette ki kabul etmişiz ki böyle, önce onun sorusunu sordurup böyle cevap veriyoruz. Evet, her kardeşimize bize selam olsun. Uyandığında Allah'ın eğer el mütehal ismini zikrediyorsa, Evet, Müteal, yücelere çıkaran, kurunu arı kılan demektir, yücelten demektir. Allah kulunu neyle yüceltiyor? Elbette ki imanla, aşkla, muhabbetle. Yani kulü yücelten kulun imanıdır, aşkıdır, muhabbetidir. Onun Allah'ı sevmesidir. Allah'ın da onu sevmesidir. Bu durumda eğer mütehal ismini zikrediyorsa manevi olarak Allah bizi yüceltiyor demektir. Buna da hamdolsun. Kul böyle uyandığında herhangi bir ismi zikrediyorsa veya Kur'an'dan herhangi bir ayeti okuyorsa o ayetin manası neyse ya da o ismin manası neyse mutlaka onunla ilgili ona bir müjde vardır. Veya bu bir uyarı bir ikaz da olabilir. Bunu böyle anlamak gerekir inşallah. Evet. Ne diyoruz? Mübarek olsun. Amin. Efendim Diyarbakır'dan Savaş Selamun Aleyküm efendim. Efendim sizin üzerinizde bir sıkıntı var sanki. Bu gönlümüze de yansıyor. Bunu hissediyoruz. Sizi çok seviyoruz efendim. Sizinle beraberiz. Bunu dil ile söylemiyoruz. Yeri gelince canımızı sizin sizin için çizilen bu projeye feda eder, kurban ederiz. Allah razı olsun. Sıkıntı olmayan hayat, hayat değildir. Çünkü hayat baştan sona imtihandır. Bu sıkıntı sadece bize ait bir sıkıntı değil. Bu sıkıntı ümmetin sıkıntısıdır. İnsanlığın sıkıntısıdır. Herkes bulunduğu zamandan sorumludur, mesuldur. Bulunduğu mekandan sorumludur. Bu sorumluluk ümmetin sorumluluğu olunca evet sorumluluk gerçekten ağır. Bu sıkıntıların bitebilmesi için ümmetin Rabbine dönmesi gerekir. İnsanlığın Rabbine dönmesi gerekir. Bizim de işimiz, projemiz odur zaten. Allah'ın kullarının Allah'a dönmesi, Rabbim Allah'tır demesi, La İlahe illallah demesidir. Eğer böyle olmazsa ne olur? Böyle olmazsa bu durumda iblis, şeytan galip gelmiştir. Ümmeti birbirine, insanlığı birbirine kırdırır, öldürür, öldürtür, cehenneme gönderir tek kelimeyle. Zaten derdi de budur. Onun için söylüyoruz, insanlar iki kısımdır. Bir, peygambere, peygamberlerle beraber olanlara tabi olup, evet onların yolunda yürüyenler, kıyamete kadar bu böyledir, bir de onun karşısında iblise, şeytanlara tabi olup onlara uyanlar. Peygamberlere tabi olanlar Allah'a davet eder, imana davet eder, Allah'a teslim olmaya davet eder, Allah'a, abdiyete, abd olmaya davet eder, Allah'ın sevgisini kazanmaya davet eder, insanlar için cennet olmaya davet eder, rahmet olmaya, nimet olmaya, ikram olmaya, hayır olmaya davet eder. Tam tersinde de iblis vardır, şeytanlar vardır. Onlar da fitne çıkarıp Cehenneme davet eder. Düşmanlığa davet eder. Kim duymaya, nefrete davet eder. Hasede davet eder. Düşmanlığa, ayrılığa davet eder. Müminlerin, Müslümanların bir ve beraber olması gerekir ki Allah'ın rahmeti insin. Evet, bu durumda, bu arada memleket zor şartlar altında çabasını, gayretini sarf etmiştir. Ama burada görülmesi gereken bir şey vardır ki, işi böyle sadece zahire bağlayıp anlamak doğru değildir. Burada Allah'ın bir de yardımını görmek gerekir. Yardımını. Allah yardım edince mutlaka müminler galip gelir. Allah'ın vaadi vardır ki müminlere yardım edecektir. Allah yardımını yapmıştır. Bu yardım neden dolayı gelmiştir? İmandan dolayı. Kullar Rabbine döndüğünden dolayı. Evet, Rabbini tercih ettiğinden dolayı. Bu yardım bundan dolayı gelmiştir. Eğer Allah yardım etmeseydi, evet, hiç kimse böyle dışarı çıkıp kendini böyle e, tankların önüne atamazdı. Bununla beraber e, mücadele edemezdi. Savunamazdı. Bu cesareti veren Allah'tır. O anda gönüle öyle verdi. Hadi kullarım gerekeni yapın. Korkmayın, endişe etmeyin. Hatta bunu yapanlar burada, burada mutlaka ölümü de göze almıştır. Allah yolunda şehit olmayı göze almıştır. Bu imanı veren, o anda o sekineti gönüle indiren Allah'tır. Yardım eden Allah'tır. <gülüyor> Elbette ki bunun birçok sebepleri vardır sebeplerden bir tanesi mesela Suriye'den, Irak'tan başka yerlerden muhacir olarak evet bu memlekete gelen insanlar o muhacir muamelesini görmüştür. Evet. Bu memlekette yaşayanlar ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister başka bir ırktan olsun o fark etmiyor. Bir mümin, bir Müslüman olarak o kardeşlerini Ensar olmuşlardır. En ufak bir katkı olsa bile ensar olmuştur. Bu Allah'ın rahmetine vesile olur. Sevgisine, muhabbetine vesile olur. Sen kardeşlerine böyle rahmet edince Allah da sana rahmet ediyor. Buna müsaade etmedi. Zaten iyice, net anlaşılması gerekir ki zaten müminin feraseti bunun için yeterlidir. Küfür tek bir millettir. Yani... E, siyasiler söylemeye cesaret edemese de o siyasi e, sorumluluklarından geri, e, dolayı Amerikasıdır, Rusyasıdır fark etmiyor. Evet, İngiltere'sidir, Fransa'sidir, Almanya'sidir veya İsrailidir. Hepsi tek bir ümmettir. Gaye Türkiye'yi de Suriye gibi parçalamaktır. Ortalığı kan gölüne çevirmektir. Bir de bunu yaparken elbette ki münafıkları kullanır. Elbette ki gayesi ebedi hayatı olmayan, dünya hayatına tenezzül edip kendini, imanını dünya hayatı için, mevkisi, makamı için satanları kullanır. Ama Allah buna müsaade etmedi. Müminlere yardım etti. Hamdolsun. Bu arada müminler de imanın gereğini ortaya koymuş oldu. İnşallah herhangi bir durum karşısında artık müminler nasıl bir tavır göstermeleri gerektiğini anladılar. Gerekeni bu sefer yaptıkları gibi her zaman da buna böyle hazır olurlar. Hatta bu arada tecrübe sahibi olmuş oldular. Artık bundan sonra çok daha güçlü, çok daha böyle manevi olarak gereğini yapma haline sahip olmuş oldular. Buna da hamd olsun. Sadece böyle o tehlikeden kurtulmuş olmadık hep beraber, bir de manevi olarak kazanmış olduk. Bir ve beraber olmayı, birliği kazanmış olduk. Eğer gemi batarsa herkes batar, bunun farkına varmış olduk. Kardeş olmamızın gereğini anlamış olduk. Böyle basit şeytanın önümüze koyduğu ayrılıklara, Evet, müsaade etmedik, tenezzül etmedik, İnşallah bundan sonra da böyle bir şeye müsaade etmeyip etmememiz gerekir. Kim birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanaysa sonuna kadar onun desteklenmesi gerekir. Kim de ayrılıktan yanaysa, tefrikat çıkarıyorsa kesinlikle onun karşısında durmak gerekir. Acaba dememek gerekir. Müminlerin bir ve beraber olması gerekir. Ebedi hayatımızı kazanmak için birbirimize destek olmamız gerekir. Ayrılığı kim çıkarırsa çıkarsın, ismine ne denirse densin, asla onu kabul etmiyor, asla onu destekler bir kelime söylemiyor, asla acaba demiyoruz. Belki onları da haklıdır demiyoruz. Evet, hak Allah'tır. Haklı olan müminlerdir. Rabbini isteyenlerdir ebedi hayatını kazanmaya çalışanlardır. Birliğe, beraberliğe evet, davet edenlerdir. İnşallah bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep beraber ümmet Muhammed olacağız. Hep beraber evet, Allah'ın seni cenneti kazanmaya çalışırken Allah'a kul olacağız, abd olacağız. Allah'a aşık kullar olacağız inşallah. Böyle olunca sıkıntı kalmaz. Varsa bir yerde sorun, sıkıntı, orada şeytan vardır. Evet, şeytanlar kendini açığa çıkarmış oldu. Arkadaşlarını kullandılar öyle. İnşallah bundan sonra müminler buna müsaade etmez. Bir ve beraber oluruz inşallah. i̇nşallah. Sıkıntı değil, aşkı, muhabbeti yaşamak lazım. Aşıklığı yaşamak lazım. İnşallah bundan sonra aşkın, muhabbetin peşinden koşarız. O aşkı, muhabbeti, imanı taşımak için çaba gayret sarf eder. Ulaşabildiğimiz her yere uğraştırmaya çalışırız. Birbirimize hayır olur. İnşallah birbirimize cennet oluruz. Allah'ın muradı üzerimizde tecelli eder. Yeryüzünde tecelli eder inşallah. Kardeşimize de selam olsun. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay, Ramazan'ın son 10 günü kala akşam ezan okunduğunda hiçbir şey yemek istemiyordum. Doymuş haldeydim, sofradan kalkmış gibiydim. Bunun bir hikmeti var mıdır? Hocamızdan dua istiyorum. Bu aralar maneviyat yönünden sıkıntılarım var. Evet. Elbette ki bir sebebi olabilir. Mesela bu bir seferlikse başka bir zahiri bir durum olabilir ama son 10 günü deyince... E, mutlaka manevi bir şey de vardır. Aslında manevi olarak insanı zikir, insanı doyurur. Tefekkür, insanı doyurur. Aşk, insanı doyurur. İnşallah manevi bir hal gibi görünüyor. Manevi olarak doyunca evet, o zahiri de aksetmiş olur. Ama elbette ki gene yemek yemesi gerekir. O doymuş hali yaşamak, tatmak e, manevi doyduğunu gösterir. Mübarek olsun diyoruz. Efendim Mardin'den Bilal Tez, Hocam ben uzun süre İslam'dan uzak bir hayat sürdüm. Şu an 33 yaşındayım. 5-6 aydır dinimin gereklerine uygun hayat sürüyorum çok şükür. Özellikle dilini tutan kurtuldu hadisine bağlı olarak dilimi haram konuşmalardan uzak tutmaya çalışıyorum. Fakat hocam öyle bir derece vardı ki artık ağzımdan bir söz çıktığında Hemen acaba gıy gıybet mi ettim acaba haram bir söz mü söyledim diye kullanıyorum Ve bu durum beni çok huzursuz etmeye başladı <gülüyor> Bu sorundan kurtulabilmek için ne yapmalıyım Allah razı olsun <gülüyor> Evet Dile ne gelirse gelsin, mutlaka o gönülden geliyor. Bunun için yapmamız gereken şey, eğer dilimizi kontrol etmek istiyorsak, oradan yanlış bir kelime çıkmasın veya gıybet olacak bir kelime çıkmasın istiyorsak, oradan sadece hayır olan söylensin diyorsak, yapmamız gereken şey, gönlümüzü temizlemektir sadece içinde hayrın bulunduğu, güzelliğin, aşkın, muhabbetin olduğu bir gönüle sahip olmaktır. Yapmamız gereken şey budur. Çünkü yani çeşmeden su akıyorsa, onun o suyun geldiği bir yer vardır. O suyun temiz olmasını istiyorsak o suyun geldiği asıl yeri temizlemek gerekir. Dil de öyledir. Gönülde ne varsa o akar. Gönülü temizleyince, asla muhabbetle doldurunca, hayırla doldurunca evet o dilden sadece hayır söylenir. Sadece güzellik söylenir. Ne söylerse söylesin güzel söyler, güzelliği söyler. <gülüyor> İnşallah yapmamız gereken şey budur. Kardeşimiz karar verince Allah ona mutlaka yardım eder. Bunun için o e, konuşurken acaba şöyle mi oldu, acaba yanlış mı söyledim? Burada şeytan ona bir hile yapmasın. Ona dikkat etmesi gerekir. Hile yapar. Onu da meşgul eder. Onunla meşgul olmayalım. Dilimizle değil, gönlümüzle meşgul olalım. Yani neyi? Şunu söyleyeyim, şunu söylemeyeyim diye onunla meşgul olmak yerine gönlümüzle meşgul olursak, orası eğer hayırla dolarsa Hayırdan başka bir şey söyleyemez. İstese de söyleyemez. Dışarıdan şeytan vesiksel olarak onu verdiğinde o hemen dışarıdan kalır zaten. Ondan hemen tiksinir. Ona müsaade etmez. Onu söylemez. İnşallah kardeşimiz öyle yapmaya çalışır. Allah razı olsun. Efendim bir izleyenimiz tesettürsüz biriyle evlenen erkek bundan mesul mudur? Ve bunun cezası günahı erkeğe mi yazılır? Evlenirken mutlaka söylemesi gerekir. Bu dünyaya Allah'a kul olmaya, abd olmaya gelmişiz. Hayatı yaşarken Rabbimiz nasıl emretmişse, nasıl seviyorsa, nasıl istiyorsa hayatı öyle yaşayacağız. Bir kul olarak bunu söylemesi gerekir. Yani ne benim sözüm geçer, ne senin sözün geçer. Bizim evimizde geçerli olan Allah'ın kelamidir. Allah ne dediyse o. Yani evimizde söz hakkına sahip olan Allah'tır. Demesi gerekir. Kadının da bunu söylemesi gerekir. Erkeğin de bunu söylemesi gerekir. Eğer bir evde söz hakkı Allah'ın değilse, söz hakkını Allah'a vermiyorlarsa, bu durumda evet, söz hakkı kime ait olmuş olur? Nefse ait olmuş olur. Birilerine ait olmuş olur. Şeytana ait olmuş olur. O evde, o evlilikte, huzur olmaz, saadet olmaz. Geçici hazlar başka bir şeydir. Huzur, saadet, mutluluk başka bir şeydir çünkü. Allah'ın sözünün geçmediği yerde ne huzur, ne saadet, ne de mutluluk vardır. Ne de ahireti kazanmak vardır. Ebedi hayatı kazanmak vardır. Bu durumda sorumlu olmuş olur mu? Her iki tarafta sorumlu olmuş olur. Ama diyelim ki daha önce bunu bilmiyordu bilmeden öyle yaptı, evet, çevresindeki insanlara uydu, birilerine uydu veya kendi aklına uydu, bilmeden böyle yaptı. Bu durumda ne yapması gerekir? Bu durumda evet. onu sevdirmesi gerekir, tesettürü sevdirmesi gerekir. Neyle? Kendi haliyle. Yani eşinin onu öyle bir sevmesi gerekir ki, o sevdiği için onu yapmalıdır. Onun üzerinde Allah'ın güzelliğini görmesi gerekir. Onu sevince, onunla beraber, onun Rabbini sevince bu durumda ne yapar? Rabbinin emrini de sever. Rabbinin sevdiğini de sever. Böyle kabul ettirmesi gerekir. Yoksa şunu şöyle yapacaksın, yoksa yapmazsan şöyle olur demek yanlıştır. Sevdirmesi gerekir. Sorumluluk Bilmiyorsa zaten sorumlu olmamış olur. Cihalet mazerettir. Ama bile bile yapmışsa bunun sorumluluğu vardır. Zaten sıkıntısını yaşar. Ama yapmış olsa bile yapılması gereken şey onu sevdirmektir. Güzellikle o tesettürü de kabul ettirmektir. Ama güzellikle, mutlaka. Evet. Efendim bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm. Nur suresi 35. ayette anlatılan Fanus nedir? Allah'a emanet olunuz. Ne nedir? Fanus. Fanus. Allah orada nurunu anlatıyor. Nurunu. Bir misal ile kendi nurunu anlatır. Daha doğrusu insani anlatır. İnsani kamili anlatır. Hazreti insani anlatıyor. Onurun o insan ikametinin kalbindeki tecellisini anlatıyor. Örtülüdür, kapalıdır. Onu koruyor, fano sonu koruyor. Öyle ki hiç konuşmasa bile o nur ondan tecelli ediyor, görünüyor öyle. Allah bir de o bir takım evlerdir ki orada Allah isminin zikredilmesine, tesbih edilmesine tekbir edilmesine müsaade etmiştir. Evet, ne demektir bu? O öyle bir gönül ki Allah oraya tecelli etmiştir. Yoksa biri kendi kendine böyle sadece Allah demesi başka bir şey, Allah diyemez. Allah'ın müsaade etmesi gerekir. Allah demek öyle kolay bir şey değildir. Allah ona bu imkanı vermiştir. Kendini ona öyle bir tanıtmış ki gönlüne tecelli etmiş kendini öyle bir tanıtmış ki o Allah deyince Allah demiş olur. Tanıdığı için Allah deyince o ne dediğini biliyor. Onun Allah demesi bir tek orada kalmıyor yalnız. Onur tecelli ediyor. Burunduğu evet o yere tecelli ediyor. Hatta o ne kadar? Güçlüyse onur o tecelli, o kadar e, ulaşabildiği yere ulaşıyor. Onun Allah demesi, Rabbim Allah'tır demesi, Rabbim Subhan'dır demesi, evet, onun Allahu Ekber demesi. Sesini gittiği yere ulaşıyor evet, Bu ses zahiri bir ses değil. Manevi bir sestir. Ondan söyleyen Allah'tır. Allah'ın nuru tecelli ediyor ya, ondan söyleyen Allah'tır. Dolayısıyla onun Allah demesi, onun Allah'a davet etmesi farklıdır. Bambaşka bir şeydir. Onun sözünü işiten, o kelimelerin içindeki o aşkı, o muhabbeti, Allah'a karşı o... E, samimiyeti teslimiyeti alır. O onun gönlüne iner. Söyledim. Allah'ın nuru tecelli etmişse ondan Allah diyen, Allahu ekber diyen, subhanallah diyen Allah'tır. İnşallah bu bu kadar olsun şimdilik. Evet. Efendim Adana'dan Mehmet Selamun Aleyküm Aleykümselam. Kızımın bir derdi var. Ara sıra tuhaf sesler duyuyor. O da bağırarak gelme diyor. Üzerine Kur'an orada üzerine Kur'an okunduğunda orada durmayıp kaçıyor. Namazını da kılıyor arada. Arada bayılıyor. Bize yardımcı olun. Kızım 5 yıl evliydi ve bir yıldır boşalmış demiş efendim. Evet. Manevi sorun ne olursa olsun o imanla ilgili bir sorundur, imanla. <gülüyor> Kendini bilmekle, tanımakla ilgili bir sorundur. Rabbini bilmekle, tanımakla ilgili bir sorunu vardır. Hayati anlamakla ilgili bir sorunu vardır. Sorun çok büyük. Yani böyle yardım et demekle yardımı olmuyor. Önce kulun kendi kendine yardım etmeyi kabul etmesi gerekir. Yardım Allah'tandır. Yardım Allah'a dönüp sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum demektedir. Bununla beraber kulun kendini bilmesi gerekir. Allah'ın üzerindeki muradını anlaması gerekir ki kul olabilsin. Hayatı Allah'a göre yaşayabilsin. Yoksa hayatı böyle anlamayınca, bir imtihan olarak anlamayınca, bir kazanma imkanı olarak görmeyince, kendine göre hayata başka anlamlar verir. Onun istediği gibi olmayınca ne olur? Bunalıma düşer. Başka yerde, başka şeylerde itminan arar, huzur arar, mutluluk arar. Sıkıntısının gitmesi için evet, başka yerlere başvurur ki, başvurduğu yerde şeytan vardır. Kul haktan yüz çevirince batıldan başka bir şey kalmaz. Evet. O da öyle olmuştur. Yaşadığı sorunlardan, sıkıntılardan dolayı Rabbine tevekkül edememiş, sabredememiş, işi bilmemiş, imtihan olduğunu anlamamış. İmtihanı kazanmak için çaba gayret sarf etmemiş. Dolayısıyla o sıkıntılardan kurtulmak için hiç farkında olmadan başka şeylere sığınmış. Başka şeyler deyince şeytana sığınmıştır. Bu durumda şeytan da şeytanların yardım istemiştir. Şeytanın yaptığı yardım bu kadardır. Şeytan böyle yardım eder. Uçuruma götürür. Ona aklını kaybetilene kadar, imanını kaybetilene kadar bu yolculuğu bu yolculuğa devam ettirir. Yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey önce okumaktır, anlamaktır, bilmektir okumak için de bir yerden başlaması gerekir. Allah adına okumak böyledir zaten. Kul olduğunu bilmektir. Dünyanın, hayatın imtihan olduğunu bilmektir. Ebedi hayatı kazanmaya geldiğini bilmektir. Neyle karşı karşıya gelirse, gelsin onun bir imtihan, kazanma imkanı olduğunu bilip öyle muamele etmektir. Elbette ki bunu anlamak, evet. Zor şeydir. Bilmek başka şey. Onu anlamak, ona iman etmek başka bir şeydir. Mesela bakıyorsun imtihan diyor ama isyan ediyor. Hani imtihandı? Biliyorsun ama ona iman etmemişsin demektir bu. Evet okuması lazım kardeşimizin. Kardeşimize tavsiyemiz sohbetleri dinlesin. İnşallah Allah oradan şifayı verir sağbeledir dinlesinler. Şifayı Allah verir inşallah. İnşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Merdan Toy ellerinde büyüdüğümüz, ellerinden kaçtığımız, dönüp dolaşıp tekrar ellerine sığındığımız efendimize binler selam olsun. Aleykümselam. Ver aşkını al varımı kurbanın olayım senin. Dilersen artır narımı hayranın olayım senin. Diler düşür beni zora, kurbanın olayım senin. Diler at tutuşan kora, hayranın olayım senin. Aşkı babı ı, bab -ı Hüseyin'im, kurbanın olayım senin. Yüzü kara nefsi şeyinim, hayranın olayım senin. Ey Rahmanım sensin derdim, kurbanım sensin. Al gönlümü sana verdim, hayranın olayım senin. Seninle geleyim cuşa, kurbanın olayım senin. İster tutur beni taşa, hayranın olayım senin. Aşkımla nalan olmuşum, kurbanın olayım senin. Gözü yaşlarla dolmuşam, hayranın olayım senin. Evet. Bir dervişin feryadı. Bazen diğer kardeşlerimize de böylesine tercüman oluyor. Merdan kardeşimiz, İnşallah böyle tercivan olmaya devam edeceğiz. Efendim, bir izlenimiz, efendim ben sizi tanıdıktan sonra esrarı bıraktım, sizinle Allah Allaha uslat yolculuğuna çıktım, ama daima rahatsızım. Acaba Allah beni affeder mi? Geçmiş, geçmişte çok saçmalıyordum bir nevi şirk içindeydim ama şimdi yatıp kalkıp Allah diyorum Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i anıyorum. anıyorum geçmişimde nef geçmişimden nefret ediyorum hep geçmişime dağılıp lanet getiriyorum bir tavsiyeniz var mı evet. demiş efendim geçmiş eğer böyle hatalarla yanlışlarla ya da buna benzer hatalarla geçmişse biz de geçmişi bırakıp Rabbimize döndüysek o arşkanlıklardan kurtulmak gerçekten zor şeydir. Bir imanı gerektirir. Rabbimizi tercih etmemiz gerekir ki kurtulabilelim bundan. Bu durumda aslında Rabbim beni affetti mi etmedi mi deyip dönüp bakmak doğru olmaz. Bu yanlış bir fikir, yanlış bir düşüncedir. Rabbimiz bizi affetmiş, biz kendimizi affedemiyoruz demektir. Söylüyorum arada bir. Mutlaka günahımızı Rabbimizle aramıza koymamamız gerekir. Evet, kendimize zulmettik diyoruz ya Rabbi. Yanlışı, hatayı peygamberler bile yapmıştır. Bununla beraber sahabeye baktığımızda genel olarak gördüğümüz haz budur. Onlar da en büyük yanlışları yapmışlardır ama iman edip Allah'a döndükten sonra gerisini silmiştir. Allah silmiştir çünkü. Bizim de silmemiz gerekir. Onu bir daha, geçmişi bir daha hatırlamamamız gerekir. Eğer ikide bir geriye dönüp bakarsak, bizim önümüzü görmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla yürümemiz mümkün olmaz. Geriye dönüp bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Önümüze bakarken, <gülüyor> geçmişten vazgeçiyoruz, ''Ya Rabbi seni seviyorum, sana geliyorum.'' diyoruz. Evet, koşmak gerekir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, o sevgisini, aşkını, muhabbetini kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hangi imtihana tabi tutulursa tutulalım, yani Allah bize hangi imkanı veriyorsa o imkanla o aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışıp o aşkla yolculuk yapmamız gerekir çünkü onun için. Geriye dönüp bakmıyor, günahımızı Rabbimizle aramıza koymuyoruz. Onunla meşgul olmuyoruz. Acaba beni affetti mi demiyoruz. Ne diyoruz? Ben tevbe ettim, Rabbime döndüm. Rabbim gafurdur, gıfardır, tevvabdır, afudur, rahman ve rahimdir. Rabbim gıdudur. Rabbim benim ilahımdır, benim mabudumdur, beni sevendir. Deyip, evet. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah kardeşimiz bir daha geriye dönüp bakmasın geriye dönüp baktığında o geçmişinden, yanlışlarından kurtulduğu için evet, Allah'a hamd etmelidir, şükretmelidir, evet Rabbine e, Rabbini tekbir edip tesbih etmelidir. Rabbine olan o imanının, aşkını, muhabbetinin artması gerekir onunla. Şükründen dolayı. Yoksa acaba affetti mi, etmedi mi demesi doğru değil, yanlıştır. Şeytanın verdiği bir vesilsedir, asla şeytana otavizi vermiyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Bizi affettiği için, bizi böyle bir şey o yanlışlardan kurtarıp, kendinizi zikrettirdiği için, secde ettirdiği için, sevdiği için onu bir daha seviyor, bir daha seviyoruz. Evet. Efendim ondan demişti, Allah sana razı olsun, cennetine etsin demişti. Isterim. Amin. Bizi de onları da inşallah cennetiyle müjdelesin inşallah inşallah efendim Karacadağ'dan <gülüyor> bozan avcılar efendimize selam olsun <gülüyor> efendimizin ellerinden öpüyoruz bütün diğer tv ekibine selam olsun efendimize sorum hesap günü sizinle birlikte huzura alındığımız zaman birisi sizin kazandığınızı kazanamamış olursa size verilen mükafat ona da var mıdır efendimizi çok seviyoruz Allah kendisine razı olsun Amin. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyordu. Eğer kardeşlerimiz bizi seviyorsa gönlümüz beraberse bu durumda kıyamet günü hesabı beraber görürüz. Allah öyle buyurdu. Her topluluğu imamıyla beraber huzura alırız buyurdu. Resulullah Efendimiz, Allah onları ayırmaz buyurdu. Hepsinin aynı ameli işlemiş olması gerekmiyor. Bir de işin manevi boyutu vardır tabii. Cennette de bir manevi boyutu var. Bir zahiri olarak beraberlik vardır. Bir de orada da özel olarak bir de işin gönül boyutu, manevi boyutu yani Allah'a yakınlık boyutu vardır. O ayrı. Ama e, öbür tarafta beraber olurlar. Öndeki neyi kazanmışsa, onlar da onu kazanmış olur. Allah onları ayırmaz, beraber eder. Bir de sahabeden böyle bir örnek vardır. Sahabeden biri, Resulullah Efendimiz'e yakın olan biri. Şöyle divarın dibinde oturup ağlıyormuş. Resulullah Efendimiz'i görünce soruyor genel olarak sahabeyi anlatırken isimlerini söylemiyoruz. Çünkü isim önemli değildir orada. Orada önemli olan sahabenin halidir. Önemli olan sahabe bu hali yaşadıysa bizim de onu yaşamamız gerekir. Onu anlamamız gerekir. Onların iman ettiği gibi iman etmemiz gerekir. Çünkü diyor Resulullah Efendimiz soruyor. Neden böyle ağlıyorsun? O diyor ki ya Resulullah ben düşündüm. Yani yarım gün bile senden ayrı kalınca dayanamıyor. Yarın ahirete gidince ben cennete gitsem bile elbette ki senin yanında olmak gibi bir imkanım olmaz. Bunu biliyor. Onun için ağlıyor. Bu ayrılıktan dolayı ağlıyor. Allah ayetini indiriyor ne buyurdu? ayet-i kerimede, eğer siz Allah'a iman eder, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah onları böyle, Allah'a iman edip, Resulüne iman edip, Allah'a ve Resulüne itaat edenleri, Allah nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eder, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber eder. Bunun bir şartı neymiş? Tek şartı iman evet, ve itaat. Allah'a ve Resulüne iman ve Allah'a ve Resulüne itaattır bu. Beraberlikin şartı budur. Böyle olunca aynı zamanda peygamberlerle beraber, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmuş oluruz orada. Onların kazandığını kazanmış oluyoruz. Bütün mesele o çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Gücümüzün yettiği kadarıyla beraberlik için bu yeterlidir. Allah onu yeterli kabul ediyor. Belki tek şart olarak söyleyecek olsak onun gibi iman etme şartı. Evet. İman. İmanda tabiyet şartı. İmanda tabi olduğu anda o amelini işleyemese bile beraber olmuş olur. İnşallah hep beraber olacağız. Allah seveyimleri ayırmaz ve beraber olacağız inşâAllah. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Fahriye Üskan, Efendimiz, sizi her şeyden çok seviyorum. Dediğiniz gibi Allah ile aramda ne varsa vazgeçtim, es geçtim. Hamdimiz ve niyetimiz bizi yaratan Rabb'dir. Fani olandan vazgeçmedikçe bakı olanı almak mümkün değildir. <gülüyor> Bununla beraber kendi nefsimizden vazgeçmedikçe Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmamız mümkün değildir. Vehmi olan, hayali olan bilgiden vazgeçmedikçe hakiki bilgiyi, marifeti, hikmeti almak mümkün değildir. Onun için, arabilmek için, kazanabilmek için önce vazgeçmek gerekir. Vazgeçince, vazgeçtim deyip peşinden ne diyorduk? Seni seviyorum Ya Rabbi. Vazgeçtim demek, La ilahe demektir. Seni seviyorum demek, illallah demektir. Yani, vazgeçtim, seni seviyorum Ya Rabbi. Yanlışımdan vazgeçtim, köfrümden vazgeçtim, şirkimden vazgeçtim. Hatamdan, günahımdan vazgeçtim. Senden başka, her şeyden vazgeçtim demek, La ilahe illallah demektir. Kim kazandıysa la ilahe illallah dediği için kazanmıştır. La ilahe demeden de ilallah demek yoktur. Önce fani olanlardan, putlardan, arzulardan, isteklerden önümüzde putlaşmış olan dünyadan, dünyanın içindekilerinden evet, Allah için, Allah tercih ettiğimiz için, sevdiğimiz için onun sevgisini İstediğimiz için vazgeçmemiz gerekir ki Allah'a karşı samimi olmuş olalım. Seni seviyorum. Seni istiyorum diye bilelim. Hamdolsun. Vazgeçenlere mübarek olsun. Allah'ın sevgisi, aşkı, muhabbeti, yakınlığı mübarek olsun. Vazgeçemeyenler de kendi nefsini kınasın. Evet. Efendim İngiltere'den Fatma isimli bir izleyenimiz. Sevgili mürşidim bir yıldan fazladır sizi takip ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi gönlümden bir an olsun çıkarmadım. Acaba ben sizin gönlünüze girebildim mi? Dervişin hizmet ehli, hizmet ehli olduğunu söylemiştiniz. Ben uzakta nasıl hizmet etmeliyim? Evet. Gönül Allah'ın evidir. Allah'ın evi. Gönül Allah'ın evi deyince insanın gönlü, hazreti insanın gönlü Allah'ın evidir. Gönlünü Allah'a açmışsa biri o Allah'ın evi olur. Allah oraya tecelli etmişse Allah'ın evi olur. Ama biri gönlünü şeytana açmışsa o gönül de şeytanın evidir. Gönül Allah'ın evi olunca kul o gönüle dönünce Allah onu kabul ediyor o gönülde. Kabul eden Allah'tır. Neyi kabul ediyor? Onun sevgisini kabul ediyor. Yakınlığını kabul ediyor. Kendisine koşmasını, kendisine gelmesini kabul ediyor. Kendisini sevmesini kabul ediyor. Evet. Kardeşimiz anladı inşallah. Ne demek istediğimi? Elbette ki kabul etmiştir. Kabul eden Allah'tır çünkü. Hizmete gelince duamızla hizmet ederiz. Bununla beraber Rabbimizin rızasını gözetirken hangi imtihana tabi tutulduysak, yani Allah bize o anda nasıl bir imkan verdiyse etrafımıza, komşumuza, yakınımıza, akrabamıza o fark etmiyor. Ona hayır olmaya çalıştığımızda, ona nimet olmaya Huzur olmaya çalıştığımızda, ona ikram etmeye çalıştığımızda, ya da ona bir kelime öğretmeye çalıştığımızda, iman olmaya çalıştığımızda, evet, hizmetimizi yapıyoruz, yaptık demektir. Ona yolu gösterdiğimizde, evet, hizmetimizi bulunduğumuz yerde yapıyoruz, yaptık demektir. Bütün mesele, elimizden geleni yapmaktır. Allah bizi, Bundan sorumlu tutar. Elimizden geleni yaptığımızda inşallah yolunda hem yürüyor hem hizmetimizi de yapmış oluyoruz. Hamd olsun. Kardeşimize de selam olsun. Efendim bir izleyenimiz Diyarbakır'dan hocam insan içinden geçenlerden <gülüyor> sorumlu mudur? Evet. İnsan içinden geçenlerden sorumlu mudur? İçinden geçen eğer hayırsa hatta Allah'tan geliyor. Eğer o şer bir şey ise, şeytanın verdiği bir vesvese ise bu durumda ondan sorumlu midir? Elbette ki sorumludur. Nasıl sorumludur? Onu karşılaması gerekir. Yani müminin mümince bir tavırla şerri karşılaması gerekir. Onu kovması gerekir. Onu bertaraf etmesi gerekir. Şeytanın verdiği vesveseye taviz verip onu içeri almaması gerekir. O vesveseden tiksinmesi gerekir. İçeri alsa ne olur? İçeri alsa onu kirletir. Bu durumda kendisini kirletince o vesveseyle, o düşünceyle, o fikirle kendini, gönlünü kirletince ne olur? Kendisine zarar vermiş oldu. Sorumlu duruma düştü. Hatta sorumluluğunu yerine getiremedi. Demek sorumluymuş. Onun için, Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. O gün, o kıyamet günü yaptıklarınızdan bununla beraber düşündüklerinizden de, gönlünüzden, geçirdiklerinizden de hesaba çekileceksiniz. Allah onu önünüze koyar dedi. Onu göreceksin dedi. Eğer silmek için mücadele vermişsek Zaten gerekeni yapmışız. Bu durumda sorumlu olmuş olmuyoruz. Ama mücadele etmediysek, buna müsaade ettiysek, şeytanla hava ediyoruz demektir. Hatta hava etmiyor, içeri davet ediyoruz, içeride onunla uğraşıyoruz demektir. Şeytanı içeri kabul etmek evet, yanlış bir şeydir. Söyledim biraz önce, gönül Allah'ın evidir. Gönül Rahman'ın arşıdır. Rahman oraya tecelli etmelidir. Rahmanın tecelli etmesi için orayı tertemiz kılmak gerekir. Kirletmemek gerekir. Evet, sorumludur. Efendim, izinizle bir mesajla ara verebilir misin? Tabii. <gülüyor> Efendim, Seher Genç Malatya'dan dönmüş. Efendim, kim, bık, kim bıkmış ki içi, dışı güzelden, kim kaçar ki Rabbim Allah diyenden? Sultanım sizden haber alınca heyecanımdan teşekkür etmeyi unutmuşum. Programınızda bana öncelik verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim katındaki bütün güzelliklerin ilkini size yaşatsın ve sizin gönlünüzden bize, bize de bir pay ihsan eylesin. Ne söylesem de desem nasıl teşekkür etsem azdır. Duacınızım efendim. Duanıza muhtacım. Bu gece sabah nasıl oldu bilmedim. Uykuyla uyanıklık arası hep sizi andım bu gece. Allah efendim bilseniz sol yanındaki ok saplanmış gibi gönül kuşumun çırpınışlarını bu mesajı size yazarken bile nasıl bir halle sıkıştığını boğulacak gibiyim efendim. İmdat efendim, imdat efendim, imdat efendim. Sizi Allah'a yemin olsun ki çok seviyorum. Allah'ım inşallah beni de kavuşturur size inşallah efendim. İnşallah sultanım, inşallah canım babam inşallah ellerizden muhabbetle öpüyorum. Sizi bağışlayan Rabbime milyonlarca kez şükürler olsun. Canım kurban yolunuza, serin feda feda yolunuza anam babam size kurban olsun. Daası bütün İsmail'lerin ve selam ola efendim. Evet. Allah'a yemin olsun ki biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hatta onların anlayamayacağı kadar çok seviyoruz. Belki seviyoruz kelimesi onu izah etmez. Bir görüyoruz. Bir. Hamdolsun. Severe hamdolsun, sevdirene hamdolsun. Bu sevgiyi ikram eden Allah'a hamdolsun. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.